Cömert padişah ve akıllı vezir. Cömertlik Çok uzak ülkelerden birinde zengin mi zengin bir padişah vardı. Bu padişah o kadar zengin, o kadar mal mülk sahibiydi ki, Kendisi bile parasının hesabını bilmez, paralarını saydırmak için hizmetçiler tutardı. Zengin olmasına zengindi bizim padişah ama hiç kimseye de bir yararı yoktu. İhtiyaç sahiplerini umursamaz, onlara kol kanat gelmez, malını hayır yapmak için harcamazdı. Bir gün, Cimri Padişah hastalandı. Hem de öyle hastalandı ki, günlerdir yatak döşek yatıyor, yemek yemek için bile ayağa kalkamıyordu. Padişah gün. den güne sararıp solarken bütün saray doktorları başka ülkelerdeki uzman doktorlar, bitki uzmanları geldi. Hastalığın çaresini bulmaya çalıştı ama hiçbir ilaç hastalığı iyileştiremedi. Cimri padişah yatak döşek yatarken saraya çok yaşlı bir kadın geldi. Her halinden bilgili, temiz, dürüst biri olduğu belliydi. Kapıdaki muhafızlar sordu. ''Nine, bu yaşlı haline ne işin var burada? Bir şey istemeye geldiysen padişahımız çok hasta. Hasta olmasaydı da zaten birine bir şey verdiği görülmemiştir. Boşuna zahmet etme.'' dediler. Yaşlı nine, ''Yok oğlum.'' ''Ben bir şey istemeye değil, vermeye geldim. Padişahımızın ilacı bendedir.'' dedi. Böyle söyleyince, muhafızlar onu hemen içeriye alıp, padişahın huzuruna çıkardılar. Padişah zar zor konuşabiliyordu. ''Nine, nedir benim hastalığım gerçekten biliyor musun? Eğer biliyorsan lütfen söyle.'' dedi. Yaşlı kadın, padişahın başucuna geldi... Kulağına eğilip usulca, sizin hastalığınızın adı cimriliktir padişahım dedi. Padişah bir şey anlamadı. Nasıl yani? diye sordu. Nine cevap verdi. Bakın efendim, cimrilik bir hastalıktır. Tek çaresi de cömertliktir. Mallarınızı verip dağıtacaksınız. İnsanların hayır dualarını aldığınızda hastalığınız yavaş yavaş iyileşmeye başlayacaktır. Bu reçeteye padişah çok şaşırdı ama çaresiz kabul etti. Hemen vezirini yanına çağırdı. Sevgili vezirim, hemen şehrin ortasına büyük ocaklar kurun. 40 gün, 40 gece etler pişirip pilavlar ''Bu ülkede aç, açık, ihtiyaç sahibi kimse kalmasın, herkesin benden memnun kalması için ne gerekiyorsa yapın, ne kadar harcanması gerekiyorsa harcayın.'' diye emir verdi. Ancak vezir çok açgözlü biriydi. Padişah'taki bu değişimden hiç memnun kalmadı. Padişahın hazinesi harcanırsa kendisinin fakirleşeceğini sanıyordu. Kendi kendine söylendi. ''Allah Allah, olur mu canım?'' İnsanın böyle para harcaması hiç doğru değil. Bütün serveti eriyip gidecek. Padişahın söylediklerini yapmayacağım. O paralar bana lazım." deyip padişahın verdiği altınları kendi kasasına koydu. Aradan birkaç hafta geçti. Padişah hiçbir iyileşme olmadığını görünce, yaşlı nineyi yanına çağırdı. Ee nine, bak hala hastayım, iyileşemedim. Bana doğruyu söylemedin. Şimdi seni cezalandırayım mı? Nine, sultanım, sizin etrafınızda böyle vezirler oldu. Müddetçe siz iyileşemezsiniz diyerek her yerinden altınlar, mücevherler fışkıran Veziri işaret etti. Padişah hastaydı ama ninenin söylemek istediğini hemen anlattı. Vezir'in aldığı maaşla onca mücevheri alamayacağı açıkça ortadaydı. Derhal açgözlü vezirinin işine sonra verdi. Gönülden isteyerek mallarını kendi elleriyle dağıtmaya başladı. Verdikçe iyileşti. İyileştikçe verdi. Kısa bir zaman sonra, ülkede aç ve yoksul insan kalmadı. Herkes padişahtan memnun kaldı ve onun için hayır duaları ettiler. Bizim yaşlı nünnemiz ne mi oldu? Padişahın ısrarına ve ricalarına dayanamayarak baş olmayı kabul etti. Engin bilgi ve tecrübesinden, padişah da dahil herkes fazlasıyla yararlandı.